603 numaralı konu, Hazreti Ömer'in efendisinin zina yaptığı iddiasıyla tenasül uzvunu yaktığı bir kariyeyi azat etmesi, evet, bir kariye Hazreti Ömer'e gelerek, efendim beni zina yapmakla suçlayarak ateş üzerine oturttu, bu yüzden tenasül uzvum yandı, diye şikayette bulundu, Hazreti Ömer ona, efendin seni zina halinde mi yakaladı, diye sordu, kadın, hayır, dedi, Hazreti Ömer, peki sen zina ettiğine dair bir itirafta bulundun mu, dedi, kadın yine, hayır, diye cevap verdi, bunun üzerine Hazreti Ömer o adamı derhal bana getiriniz emrini verdi, adam getirildiğinde Hazreti Ömer ona, sen insanlara ne hakla Allah'ın azabı ile ateşle azap ediyorsun, dedi adam da, ey müminlerin emiri onun zina etmiş olmasından şüpheleniyordum, diye mazeret beyan etti, Hazreti Ömer de, onun zina ettiğini gördün mü, dedi adam, hayır, cevabını verdi Hazreti Ömer bu kez, o sana zina ettiğine dair bir itirafta bulundu mu, diye sordu, adam yine hayır, dedi, bunun üzerine Hazreti Ömer şöyle dedi, nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki eğer Hazreti Peygamber'in, herhangi bir köle, efendisinden, çocuk da babasından intikam alamaz, buyurduğunu duymamış olaydım ben de senin tenasül uzvunu yakardım, sonra adama yüz kamçı vurdurarak kariyeye de şunları söyledi, git, sen artık Allah rızası için hürsün, sen, Allah ve Rasulü'nün hürriyetine kavuşturduğu bir kişisin, tanıklık ederim ki ben Hazreti Peygamber'in, bir köle ateşte yakarım, kılır veya ibret olsun diye bazı organları kesilir ya da vücudunda yaralar açılacak olursa o artık hürdür, Allah ve Rasulünün azatlısıdır buyurduğunu kulaklarımla duydum.